Hazırlayan ve sunan Çelenk Vafra. Merhaba, iyi haftalar. Ben programcınız Çeleng, Hariçten Sanat'ta canlı yayınla karşınızdayım. Konuğum Ferhat Özgür. Ferhat hoş geldin. Merhabalar, çok teşekkürler. Seninle daha önce de canlı yayın mı yapmıştık Ferhat? <gülüyor> evet, iki yıl olmuş. <gülüyor> Şuan <gülüyor> rezidansından sonra. Doğru. O zaman canlı 2006. yayını evet, seviyoruz. Doğru, evet. Köln'deki Köln. hem orada katıldığın konuk sanatçı programı hem de sergi üzerine konuşmuştuk. Evet. Bugün odamızda Viyana'da, pardon Avusturya'da, Salzburg'da Viyana'da değil, Salzburg'daki bir projem var ama diğer Türkiye içindeki ve yurt dışındaki projelerini de gündeme taşımaya çalışacağız. Çünkü çok aktifsin. Senin <gülüyor> e, uzun yıllar önce Hacettepe'de sonra Kültür Üniversitesi'nde Yeditepe'de akademisyen olarak da çalıştığını ya da bölüm başkanlıkları yaptığını biliyorum. Son yıllarda da Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde profesör olarak Doğru. çalışıyorsun. Öğrenciler yetiştiriyorsun. Biz de o gençlerle sanat kurumlarında ya da sergi sanat projelerinde çalışma fırsatı buluyoruz sayende. Bitti. Ama Aynı zamanda sanatçı olarak de çok aktif. Senin e, 2017 yılındaki Dpilde'deki hayvan çiftliği başlıklı böyle politik göndermeleri de son derece e, yüksek olan hmm. hem de sürekli seçimlerden geçtiğimiz son 2-3 yılda sık sık geri dönüp düşündüğüm. Çünkü seçim sandıkları üzerine de bir enstalasyonu vardı. Evet. Çalışmalarım var. Ama bütün bu toplumsal meseleler, politika e, ya daire sosyopolitik gözlemlere dair çalışmalarında aslında politik olarak angaje ya da böyle çok tek politik olduğunu da söylemek mümkün değil. Onu hep böyle sanatın kendi dinamikleri içinde, aynı zamanda ironiyle, hmm. nükteyle hmm. yumuşatıp çok daha incelikli hale getiriyorsun. Evet. O da seni farklılaştırıyor. <gülüyor> evet. Şimdi Avusturya'daki projeye gelirsek, Salzburg'da biraz önce söylediğim gibi galeri Hayka Kurtz ise işte ana mekanı Viyana'da olduğu için zaten demin dilim sürçtü. Aslında Viyana'dan tanıdığımız Do bir var. galeri Hı. ama sebebini sana şimdi zaten soracağım. Hı. Birkaç gün önce açıldı, 27 Temmuz itibariyle başladı. 24 Ağustos'a kadar yolu Salzburg'a düşenleri mutlaka ziyaret etmesi gereken bir sergisi var Ferhat Özgür'ün. kişisel bir sergi bu Healing Tactics yani saltma taktikleri, taktikleri. olarak Türkçe'leştirmişsiniz zaten ve Salzburg Yaz Akademisi çok da prestijli bir sanat organizasyonudur Hı -hı. kenti festivale de dönüştürür Hı -hı. Ee, eğitimli sanat alanında alan insanların kendini daha da geliştirebileceği e, ve böyle bir rezidans yapabileceği bir oluşum tam da o döneme geliyor sen de zaten konuk sanatçı programlarına da çok aşinatlisiniz <gülüyor> bu sergi de öyle bir yerden Hı -hı. ortaya. Evet, çıkıyor. Evet. Şimdi ona, ona, onu da konuşuruz ama nasıl geldi bu davet oradan başlayayım. E, çünkü küratörlüğün de Salzburg Modern Sanatlar Müzesi'nden de tanıdığımız bir dönem onun direktörlüğünü üstlenmiş. Tony Stoos adlı ben. çok daha böyle evet. prestijli, evet. önemli bir küratör, evet. duayen bir küratör üstleniyor. Evet. Çok teşekkürler bu güzel davet için. Açık radyoda olmak çok ayrı bir mutluluk özellikle CNN programında olmak. ...benim için çok büyük bir... ...onuruz. Ben e, teşekkür onurs. ederim, iyi ki geldin. Bu davet aslında... ...2017'deki, The Pill'deki... ...kişisel sergi, hayvan çiftliğinden sonra... ...gelişen <gülüyor> bir şey oldu ama... ...aslında Tony Stolz ile... ...bizim tanıştığımız 2011 yılına... ...kadar uzanıyor. 2011 yılında... ...müze benim... İki adet videomu, e, pardon bir bir adet videomu kendi e, büyük sergilerinde gösterdim. Salzburg Modern Sanatlar, Salzburg Müzesinden Modern Sanatlar Müzesi'nde 2011'de katıldığım bir sergi vesilesiyle başladı ilk işbirliğim. Sonra e, onların düzenlediği başka e, büyük ölçekli iki adet sergide e, de yer aldım ve benim yolum Salzburg'a üç kere e, düşmüş oldu bu vesileyle. E, 2017'deki sergiyi de e, Tony Bey gördükten sonra hayvan çiftliğinde. ...ki işleri gördükten sonra... ...benim orada hani hem resim... ...hem video... ...hem heykel bazı da enstelasyon bazı da, ...çeşitli disiplinlerde... E, ...herhalde e, verimli olduğumu... ...gördükten sonra... ...Hayke Kurtze'nin de yakın arkadaşı kendisi... E, ...Bayan Kurtze... ...Salsburg'da... E, ...özel bir mekan kiralıyor... E, ...burası bir kilise... ...bu kilisenin e, girişinde... ...bir sergi mekanı var... ...kilisenin içinde konserler veriliyor... ...üst katı ayrı bir sergi mekanı... ...ve e, tonuçta işte olsa e, bir yurt dışından kendisinin önerisiyle bir kişisel sergi e, yapıp yapamayacağını soruyor. Alt katta yani ana mekanda, hani ana mekan demeyelim de serginin Hı -hı. giriş mekanında... ...Kursi'nin kendi doğayan sanatçıları var. Bunlardan oluşan bir grup sergisi Hı -hı. işte Arno Freiner... Herman Lich, e, Aterze, Günter Brüs gibi Viyana <gülüyor> aksiyoncularının e, ağırlıklı olduğu e, bir sergi ama genç sanatçıların da olduğu bir sergi. Üst katta da bir kişisel sergi önerisini e, Tonüş Dost'a sorduktan sonra o da e, benim işlerime çok aşina birisi e, e, olduğu için e, böyle bir te teklifi getirdi. Birlikte buradan e, bir seçim yaptık İstanbul'da geldi. Ama ben bu sergi için Ee, sadece bu seçimler değil, <gülüyor> e, 2019'da da hani 2019'dan da yeni işler olsun e, istedim ve yoğun bir çalışma kampına girdim. E, 10 adet yeni iş de var orada, oh. onlardan 8 tanesini koyduk. E, 2011'den 2019'a kadar olan çeşitli rezidanslardaki e, işleri içeren bir sergi, 2 tane de video var. Harika. Proje böyle geçti. Peki öncelikle bu 2019 yılına ait sergiye de adını ...veren değil mi? Sağaltma evet. taktikleri... ...healing taktik sattı. Dizi resimlerden... E, ...bahsedelim isterim. Şimdi bu saltma meselesi bizim... ...içinden geçmekte olduğumuz... ...umarım yavaş yavaş her şey çok güzel olacak... ...diyerek atlattığımızı... <gülüyor> evet. ...umduğumuz, en azından evet. iyimserliğimizi korumaya... ...çalıştığımız dönemlerde çok kullandığımız... ...yani iyileşme, saltma ...healing İngilizce'de çok kullandığımız... ...bir şey ve bunun taktiklerinin... <gülüyor> ...yöntemlerinin neler olabileceğini çok aramızda... ...tartışıyorduk. O yüzden çok güncel... ...bir evet. konu... ...sen nereden ele alıyorsun... E, ...nedir bu resimler... ...nasıl ortaya çıktılar... ...bunlar aslında tam da... E, ...söylediğiniz gibi... E, e, ...sağaltma... ...başta tıbbi bir terim gibi... E, ...görüntü de... ...kulağa öyle gelse de aslında... ...sosyopolitik... E, ...içerikleri de var... E, ...benim için... ...tam anlamıyla... ...içinden geçtiğimiz... ...bir kriz sürecinden... E, ...kurtulmaya işaret ediyor... E, ...bir taraftan... E, Ee, hem psikolojik hem biyolojik hem de tıbbi anlamda e, bedenler arası bir dokunma, bir temas sağaltmanın tamamen e, bedenler arası temasından geçtiğine yönelik bir iması da var. E, öte yandan benim birçok işimde de böyle... E, E, ismini e, verdiğim yani e, İyileştir Beni adlı bir video <gülüyor> e, Kucaklaşma evet. adlı video. bir video birçok işte hep e, bedensel temasa e, çok önem verdiğimi farkında olmadan hani <gülüyor> e, gelişen bir şey bu kasten e, olan bir şey de değil e, bunu fark ettim ve e, <gülüyor> sergiye sağlatma taktiği adını e, verelim e, bu hem videolarda orada gösterilen iki, iki adet video var bir tanesi 2016 tarihli E, ...diğeri 2013 tarihli bir video. E, hem buradaki videoların e, içeriklerinde gördüğümüz e, bedensel temaslar... E, ...hem de e, resimlerin içinde kağıt üzeri kolaj, duluboya ve e, akvalerler var, e, desenler var. Bunlar bildiğimiz ağır yağlı boy resimler diye klasik pentel resminden e, epeyce uzakta olan... ...kağıt üzeri daha kırılgan e, bir tekniye yaslanıyor işler. Hem bu kağıt e, üzeri çalışmalarda yer alan e, figürler arasındaki bedensel temasa e, çok yaslanan işler. O yüzden bütün e, figürler ya birbirlerine ya bir beden aracılığıyla dokunuyorlar ya da bir alet edevat makine aracılığıyla. Aa. Yani e, şöyle ifade edeyim, e, çeşitli hurdacılardan topladığım e, bir takım mekanizmalar, hatta mekanizmalar. ...bunlar bir bedenle nasıl temasa geçiyor... ...yani makine beden arası... ...böyle daha mutant... ...daha ara yaratıklar... ...biraz daha kimliksiz bedenler... ...ve bu bedenlerin başka bedenlerle kurduğu ilişkiler... ...ama bunların hepsinde bir... E, ...dramatik, duygusal... E, ...duygu yapısı çok hissedilen bir... E, ...böyle meditatif bir... ...atmosfer yaratmaya çalışıyorum... ...bu kurgular içerisinde... ...bunlar aynı zamanda videoda da... hani ...çok hissedilen e, bir şey... E, Anlatım dili. Fakat sağ öte yandan politik tarafı da Tabii. beni ilgilendir hı hı. ilgilendiriyor. Özellikle az önce de indiğiniz 2017'deki The PIL'de yaptığım hı hı. ağırlıklı olarak parçalanmış seçim sandıklarının kullanımın tedaviden kalkmış seçim sandıklarından oluşan heykeller, enstelasyonlar. Bunlar da hani bir yapıbazım ve bir yeniden onarım ve bir dirilme. Ee, yeni bir sağlığa Yeniden sağlığa kavuşma ve Geleceğe yönelik bir ümit ışığı olarak e, Beliriyor sağ da Bir anlamda hani böyle bir alt metni de var Benim için Kesinlikle. Peki şimdi Sergi Sazburk'ta ve sen Salzburg'a oldukça aşina bir isimsin. Modern Sanatlar Müzesi'nin koleksiyonunda yapıtların var orada sergilendi. Gittin geldin orada yani iyi tanıdığın bir kent ve bir Hı -hı. atmosfer ve oraya da özel direkt oradan yola çıkan bir iş de ortaya koymuşsun. Evet. Bu bana... Toplantıdan yani buluşmadan önce anlattığın Hı. için de özellikle e, vurgulamak istiyorum. Biraz önce o beden, temas, bütün bunlardan bahsettiğin zaman o anlamda da sanki yerine oturuyor. Serinin adı aforizmalar ama bir parkta bulduğun heykellerden yola çıkıyorsun ve onların bedenleri de son derece enteresan. Evet. Nedir evet. bu aforizmaların hikayesi? Bu bu, bu sergide sekiz adet aforizmalar dizisinden sekiz adet sergileniyor. Normalde 16 tane, hı hı. 16 parçadan oluşuyor. Ee, bir mekansal bir kurgudan dolayı e, hepsini koymadık. E, çok ilginç bir e, süreç oldu o. Yani hem bunların sergiye dahil olması hem de benim bu işleri Salzburg tabanlı bir iş yapma hı hı hı. E, düşüncesi. 2011'de orada ilk katıldığım sergi esnasında. Hı hı. Bütün bu sergin, şimdiki serginin de e, aslında bu, tohumları, evet, nüveleri gidip, ortaya çıkartıyor. Gidip gelmelerden topladığım malzemeler bunlar. Şimdi Salzburg'da merkezinde çok güzel bir park var. Mirabel Parkı, ee, bu parkın e, bu park bir dönem hani bol Oscarlı The Sound of Music ha. adlı müzikalin e, Belli sahnelerinin de çekildiği bir park Hı -hı. aslında. O film biliyorsunuz Salzburg'da e, evet. geçiyor bütün film. Bu parkın arka taraflarında pek de böyle gelen giden turistlerin gözüne batmayan bir bölgesinde e, 19 adet e, cüce heykel, cü, cüceleri temsil eden 19 adet taş heykel var. Ben bu heykellerle karşılaştım. Yani bunlar cüceleri temsil ediyor ama pek çoğu da hem bedensel olarak deformasyona uğramış, engelli. Kimisinin kamburu var, kimisinin eli ayağı kopuk, kimisinin bir kolu yok, kimisi kör, işte kimisinin bir omzu düşük. Hmm. Yani son derece deformasyona uğramış cüce heykeller O dönemlerde var. muhtemelen ucube gibi ucube görülen değil mi? O dönemin mi? evet dışlanmışları <gülüyor> diyelim. Yani hem ucube oldukları için Tabii. dışlanmış bir gülleri temsil eden... ...bir heykeller grubu var... ...bunlar bahçeye yerleştirilmiş vaziyette... ...bunları fotoğrafladım ben... ...bu fotoğrafları ileride... ...bir resim, bir desen... ...bir kolaj olarak hani nasıl dönüştürebilirim... ...bunlar depoda bekliyorlardı... Demin söylediğin için vurguluyorum... ...bir de bunlar 17. yüzyıldan kalmış... Evet çok hikayeleri şaşırtıcı. çok ilginç... ...çünkü 17. yüzyıla baktığımızda... ...yani o dönemin... ...estetik anlayışına baktığımızda hani güzellik Tabii. ve ideal güzellik, kusursuz güzellik... ...hem heykelde hem resimde bir böyle idealizmin e, bir e, hatta bir estetik kişileşmenin bile <gülüyor> e, ağırlıklı olduğu bir dönemde... E, ...bu heykelleri yapan, e, bunlar sanatçı da değil, bunlar bir sanatçı grubu, e, bir e, kolektif ve anonimler... ...bunların kimler olduğu bilinmiyor. Bu heykelleri yapan bir grup öne sürüyor... E, ...ve bazıları açık artırmada... ...satılıyor çünkü... ...bunların böyle bir... ...ideal estetik böyle bir... E, ...dönem içerisinde izleyicinin... ...beğenisini, çekmesini, koleksiyonlara... ...girmesinin mümkün değil. Çok aykırı bir dilden... Hı -hı. ...konuşuyor bunlar. Bazıları şeyde... ...kayıp olan muhtemel birkaç tanesi... ...ee... ...açık artırmayla, müzayedelerde ...açık artırmayla artık kimler tarafından... ...alındı ve nerelerdeyse... ...bazıları kayıp. Hı -hı. Bunların bazıları Hı -hı. bilinmiyor... Mevcut olanlar e, şeyde e, Mirabel Park'ında hala sergileniyor. İşte ben bu heykellerden bir Aforizmalar dizisi, sergide yer alan Aforizmalar dizisi bu şekilde çıktı. Bu heykellerin desenlerini çizdim. Hı hı, kağıda Ve yine. Kağıt üzerine 60'a 80 hı hı. boyutlarında her biri. E, desenlerin her birine e, Oscar Wilde'den e, alınmış işte Aforizmalar. Bir başka ötelenmiş kişi daha yani. Kişi olarak. Oscar Wilde'ın Wilde demeçleri ya da aporizmaları hı hı. eşlik ediyor. Adeta e, e, toplumdan dışlanmış bu cüce engelli, ucube figürler... E, ...yine kendileri gibi ötelenmiş, dışlanmış bir başka enteliklerin sözlerine sığınıyorlar... ...ve kendi manifestolarını dile getiriyorlar. Müthiş. Ve de gazete şey, gazetelerden kesilmiş harflerle bunu yapmışsın değil evet, mi? Evet, burada tamamen e, bir... Ih, e, ...konuşma balonu gibi düşünelim... ...her bir figürün tepesinde bir konuşma balonu var... ...ama sınırları olmayan bir konuşma balonu bu... ...aparizmaların her biri... ...sözlerin her biri... ...yani elle yazılmadı... ...gazetelerin... ...farklı formatlarından oluşturulmuş... ...hani e, belli bir e, fonta sıkıştırılmayacak... Hı hı, ...değişik hı. harflerden oluşuyor... ...çünkü onlar anonim... <gülüyor> ...kimler tarafından yapıldığı belli değil... ...dolayısıyla ya. fontlar da anonim... Kesinlikle bir böyle gerilla bir, hareket de var bir, sanki değil bir, mi? Bir, o bir, bir, sanatçı işte, kolektifi zamanında bu kadar evet. aykırı bir şey yaptığı gibi sanki o manifestolarda evet. böyle kim olduğu anlaşılmasın. Evet. Yine anonim. yani Hem figürler anonim hem yapan kolektif anonim kim ne oldu bilinmiyor Hı -hı. ve e, bu anlamda onların manifestoları da anonim olmalı. ...düşüncesiyle böyle bir şey çıktı. E, videoları biraz daha açmak... ...belki <gülüyor> iyi olabilir. Son kalan... E, ...üç beş dakikamızda diğer projelerine evet. ayırmak... ...istiyorum. E, Elazığ'a 2016 tarihli... ...o şimdi asker adlı videondan belki biraz... ...bahsetmek istersin. Evet. Bu... E, ...benim... E, ...çok yani enerjik bulduğum e, bir video. Yaklaşık 12 dakikalık... E, ...bir video. E, komutanları tarafından... ...gündelik e, hayatının... E, ...çekilmesine izin verilmiş şey, ve benim... ...sipariş ettiğim... E, gündelik asker, e, askerliğinin Gündelik akışını hı hı. E, Cep telefonuyla e, belgelemesini Rica ettim ve komutanların da özel izin, verdi. izin verdiği e, Bir arkadaşımızın güncelerinden Toplanan e, ve benim Tabii ki başka e, video Parçalarıyla birleştirdim hı hı. Özel efektlerle ve e, e, Ses efektleriyle hı hı. E, Grafik animasyonlarla e, Zenginleştirmeye çalıştım Bir video bu video Ee, çok çılgın ee, yani Güney Kıbrıs e, Kuzey Kıbrıs Rum kesiminde e, kimselerin uğramadığı hmm. evet bu sınırda e, ki 4-5 askerin çılgınlıklarını içeren bir e, video e, bu saldırmatak taktiğiyle şöyle bir ilişki kuruyor videonun sonuna doğru e, teskerisi gelen arkadaşlarına arkadaşını 4 askerin e, sivil kıyafetler içerisinde e, bir banyoda e, yıkadıkları Dolayısıyla sağalttıkları bir sahne var. Ee, ama bu sahnede e, yıkanırken kullandıkları bütün malzemeler, arkadaşlarını arkadaşını yıkadıkları bütün malzemeler e, kimyasal malzemeler. Bunun içerisinde idrar var, ee, bildiğimiz çamaşır suyu var. Yani her türlü kimyasal malzemeden oluşan bir karışımla arkadaşlarını yıkıyorlar. Tam Böyle askerlerin fırlamalıkları tam tam yani. Tam fırlamalıkları değil mi? yani sen gidiyorsun buradan biz sana yapacağımızı biliriz dedikleri bir durum. Bunları da kaydetti benim için. Ve bir anlamda sağaltıyorlar. <gülüyor> Arkadaşların aslında kendileri de aranıyorlar bu anlamda. çünkü. Müthişmiş. Yani. Ben Benim bunu sat... görmedim. Mutlaka evet, bir, seyret. Bir, bir seremoniyle e, bitiyor. Harikaymış. E, Şimdi efendim sergiyle ilgili de konuşacak çok şey var. Şüphesiz ama zamanımızın da yani hmm. sonlarına hmm. doğru geliyoruz. Ferhat Özgür'le birlikteyim. Sanatçı. Hariçten sanat programındayız. Açık Radyo'da. Onun Salzburg'da devam etmekte olan 24 Ağustos'a kadar görebileceğiniz Galeri Hayke Kutsa'da Healing Tactics. Sağaltma taktikleri altı kişi. ...veçsel sergisine oldukça değinmeye çalıştık. Ama birkaç serginin de buradan hiç değilse... ...birkaç projenin daha buradan hiç değilse... ...anons Hı -hı. edelim ve kısacık konuşalım isterim. Hı -hı. Bir defa önümüzdeki dönem... E, ...çok hızlı bir sezona giriyoruz... ...Eylül'de. Evet, bu bu yaz sıcaklarını da... Evet. ...hepimiz o yüzden yoğun bir şekilde... ...çalışıyoruz zaten. Mebusan 25'te yani hemen Kabataş... E, ...civarında... E, 5 Eylül civarında açıldığını evet. bildiğim... ...bir grup sergisi var. Kış geliyor... ...Winter is Coming. Hı -hı. Gençleri de çekmeye... ...çalışmışsınız <gülüyor> diye anlıyorum... Bu popüler sloganla <gülüyor> evet, evet. bir grup sergisinde senin de bir çalışman olacak. <gülüyor> ee esasen tabi burada gündeme getirmek istediğiniz bir diğer şey ise yaz sonunda ondan daha da önce Marsilya'da Artorama diye bir sanat fuarı düzenleniyor. Evet, Oldukça evet. da prestijli bir fuar. Hatta bu yıl evet. İstanbul'daki Contemporary İstanbul yani bizim sanat fuarımız evet. MCI Artorama ile bir işbirliği Aa, de yapıyor. Böyle bir, benim için yeni bir bilgi oldu. Evet iki hmm. fuar arasında da bir işbirliği evet. var. Çünkü Fransız bir sanat direktörü bu sefer fuarın evet. başında. Dolayısıyla böyle bir işbirliği böyle bir ortaklık da kurulmuş. Ama Artorama'nın kendi ...programı e, bizdeki... Contemporary İstanbul Eylül ortası gibi olacak... ...yani Biennale eş zamanında evet. açılırken... Artorama Ağustos sonunda başlayan bir Başlayalım. fuar... ...30-31 Ağustos gibi evet. yanlış bilmiyorsam... Hı. ...tabii ki birkaç günlük... ...orada e, oldukça kapsamlı bir video art seçkisi var... ...sen evet. ona davetlisin... ...biraz ondan evet. bahsetmek... ...yolu Marsilya'ya düşenler... <gülüyor> ...ya da Artorama Fuarı ilgisini evet. çekenler... ...bunu takip edebilir. Evet çok e, benim memnuniyet duyduğum bir şey, e, davet idi... ...Metamorfoz Muhabbet adlı... Hı hı. E, İlk kez Berlin 1'inde gösterdiğim e, videomu e, seçmişler, The Pill e, temsil eden galericimle kurdukları iletişim sonrasında, içinde Harun Faroqi'nin, e, Erkan Özge'nin de olduğu e, bir seçkide yer alacağım için çok e, mutlu hissediyorum kendimi. Harika. Peki Artoraman'ın da burada kısacık reklamını yapmış olduk. Böylece Marsilya'ya yolu düşenler. Ağustos sonunda e, eğer deniz tatilinize ara verebiliriz <gülüyor> diyelim. Evet. E, Fransa'nın güneyinde Marsilya'daki Artorama Roma giderseniz Erkan Özkan, e, Ferhat Özgür, ayrıca Harun Farik gibi evet. çok önemli bir hareketli görüntü, Dua Yeni ismin de yapıtları karşınıza çıkabilir. Peki vaktiniz biraz daha var mı? Mevzusan 25'teki sergi için birkaç bize tiyo vermek ister misin önden? Nasıl bir şey bekliyor? Kış geliyor. Kış Diyor. Evet Hakan Çarmıklı'nın değerli Hı -hı. dostum e, Hakan Çarmıklı'nın e, küratörlüğünü yapacağı bir sergi. E, hazırlıkları hızla başladı. E, son bir aydır e, hızlı bir müzakere içerisindeyiz. E, bu Mevlusan 25... E, Mevlusan Caddesi 25, 25 numara aslında. Numara Hı -hı. Tamamen Hı -hı. yıkıma terk edilmiş ve muhtemel olasılıkla e, gelecek yıl artık olmayacak bir binada. Yani bir e, bir enkaz Hı -hı. E, içinde gayet yani bir enkaz alanı içerisinde gerçekleşecek. Siyasi göndermeleri, eleştirel duruşu çok belirgin olan bir e, sergi olacak. E, ben burada yeni bir iş yapıyorum. Aa, harika. E, mevcut hiçbir işi e, istemedi Hakan Hı -hı. Bey. Yeni bir şey yapalım. Me mekanı yeniden e, kuşatan bir iş yapalım dedi. O da sürpriz olsun ama tamam. malzemesi e, malzemesi benim uzun yıllardır son yıllarda kafayı taktım. Ve dönüştüre dönüştüre hani sıkılmadım yine e, seçim tanıdıklarından oluşan yeni bir enstelasyon olacak. Harikoymuş. Heyecanlı evet. bekliyoruz. Evet. Peki son olarak senin e, müzikle sesle ilişkini de çok iyi biliyorum. <gülüyor> Aynı zamanda şey e, ortak paylaştığımız müzik zevklerimiz evet. de var seninle. Evet. Evet. E, ama bu müzik zevkini belki daha amatörce sürdürürken bir taraftan hani videolarında özellikle sesin de <gülüyor> belirleyici unsur olduğunu biliyoruz. Yani belirleyici öğelerden biri en azından. <gülüyor> e, programdan önce ondan da bahsetti. de çok ilgimi çeken bir proje. Anri Salan'ın ki o da ses ve hareketli görüntüyle tabii. çok çalışan bir isimdir. Taksi adlı projesiyle de senin bir bağlantın vardır. Bunu da İstanbul'a getirmek de çok isterim. Buradan da böyle hafiften duyurmuş olalım. Nasıl bir proje taksi? Ben Sen nasıl bir işbirliği yaptın onlarla? Çok iyi onlar olur tabii. bunu, bunu e, yapmak İstanbul için ayrı bir heyecan gerçekten. Taksi projesi Anri Salan'ın e, girişimiyle başlatılan ve halen devam eden e, bir proje. E, onun yakın arkadaşı Arnavut E, Tiran'da yaşayan ve şu an Tiran Sanat Merkezi'nin de e, hani açıktan, yani dışarıdan küratörlüğünü yapan, yer yer danışmanlığını yapan Fanny Zuguro hı hı. E, nun, e, devam ettirdiği proje. Proje şunun üzerine kuruluyor. E, bu arada Antrepanciz bu proje e, yakın zamanda Paris e, Uluslararası Sanat Fuarı'nda davet aldı. Şimdi onun üzerine konuşuyoruz. Hı hı. Nasıl gerçekleştireceğimiz üzerine. Bir taksi e, kiralanıyor. Bu taksiye Ee, telefon aracılığıyla binen müşteriler e, sanatçıların gönderdikleri seç e, ses e, seçkilerinden oluşan bir CD'yi yolcuları boyunca dinliyorlar. Muhatap oluyoruz yani. Muhatap. Değil mi? Biz taksiye evet, bindiğimizde evet, taksi bindiğim... hangi radyo kanalını açtıysa, evet. hangi kanalın haberlerini dinliyorsa ya da ne tarz müzik dinliyorsa ona bir şekilde maruz kalırız. Maruz kalma durumu. Evet, yani evet. Mesela sefer e, sanatçıların gönderdiği e, ses seçkilerini <gülüyor> dinlemeye maruz kalıyoruz. Ben buraya bir Hüday da gönderdim. <gülüyor> <gülüyor> Harikaymış. Ortamı biraz renklendirmek için bir anlamda kasten kendimi e, hani oryantal e, ön yargıya tabi tutturdum. Diyelim. Nefis. Evet. Peki üniversitede neler var? Ee, ben son iki yıldır e, Dünce Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi resim bölümüne e, hocalık yapıyorum. E, Meslek hayatımın en e, verimli ve en mutlu dönemi diyebilirim. Önceki e, üniversite hayatıma da ihanet etmek istemem ama yani oranın e, belki havası suyu başka bir şey. ...başka bir ruh hali veriyor insana... ...ve yeni bir fakülte olduğu için... ...yeni enerjiler... ...yeni öğrenciler... ...yeni bir oluşum... ...yani her şeyin yenisi başka bir... Enerji. Sanat yönetimi bölümü kuruyormuşsunuz değil mi? Belki onu buradan söylemek lazım bölümü... Düzce Üniversitesi'nde... Önerisi, hı hı. bizim e, YÖK'e yaptığımız öneri yakınlarda e, onaylandı. Yani bölümün açılması e, kesinleşti. Şimdi sağlam bir hoca kadrosu oluşturma aşamasındayız. Ve muhtemel e, olasılıkla da bizim herhalde 2020 içerisinde e, Düzce'den e, sağlam bir seçkiyi, lisansüstü öğrencilerinden oluşan e, bir sağlam bir seçkiyi Bursa'da, Nilfer Belediyesi'nin desteğiyle Bursa'da bir sergi yapmayı Aa, düşünüyoruz. Harika. Kentler Öyle arası de, da işbirliği, iş, iş, Marmara işbirliği bölgesindeki Son kentler arası. Son derece verimli bir süreç. diyeceğim Harika. Peki Ferhat çok teşekkür ederim ben sana. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hariciden sanat programındayız. Açık Radyo'da ben programcınız Çelenk. Bugün çok değerli bir dostum. Aynı zamanda da kıymetli bir akademisyen ve sanatçı Ferhat Özgür ile birlikteydim. Onun eğer yolunuz düşerse Galeri Hayke Kutsa'da Salzburg'da Avusturya'da bir kişisel sergisi var. 24 Ağustos kadar devam ediyor. Yine yolunuz Marsilya düşerse oranın sanat fuarı Artorama'da Ağustos sonu Eylül başı videoları gösteriliyor. Aynı seçkide Harun, Faruki ve Erkan Özger'in de olduğunu buradan hatırlatmış olalım. Ee, ve de Eylül ayında sezon açılışında onlarca sergi arasında kaçırmamanız için anons etmiş olalım. Mebusan 25'te yani Mebusan Caddesi'nde e, 25 numarada Kış Geliyor adlı politik anlaşılan angajmanı yüksek bir sergiye de yeni iş yapıyor. İlk defa orada göreceğiz. Kış geliyor diye buradan duyurmuş olalım. Ferhat tekrar teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ ol. Hoşça kalın. Harikadan sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Okay. Tokyo. South